İnce şeylerden bahsedirler. Sen orada Fransız kalırsın. Mezhep meselesinde de öyledir. Adama diyorsun mezhep teklid, e, yani yerine göre bu adam için şerttir. Bu adam için ferzdir. Diyor ya bunu nereden çıkarttın? Mezheplerden önce mezhep mi vardır? Mesela mezhepler 300 senesinde kurulmuşsa ondan önce insanlar mezhepli miydiler? Bilmiyor. Halbuki mezhepler Resulullah zamanından sallallahu aleyhi ve sellem başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabenin e, sahabeylen barabar iyidir sahabe içinde yaşıyordu Mezhepler başladı ya e bunu tarihe baksan görürsün. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem birçok yerde bir şey diyor insanlar ne yapıyorlar ıstiyad ediyorlar bu ama orada sorun nedir sorun yok uydur şöyle yok uydur bir ihtilaf oluyordu dönürdüler Resulullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem noktayı bırakıyordu o zaman ne olurdu? son sözü Resulullah söylüyordu nokta bırakılıyordu ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabi bunun hakkında çok bir örnekler var mesela Beni Kureyze'de Resulullah dedi de kimse kılmasın Çin namazını hatta Beni Kureyze'ye yetişmesek bir kısmını anladı bundan yani hedef Beni Kureyze'ye gitmektir ama biz namazımız kılıp yola çıkıyoruz bir kısmı dedi hayır hedef zahiri anladı. hedef oraya yetişip orada kılacağız bir kısmı dedi hayır ortada kılacağız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 Kaktına yaptı. Dedi ya arkadaşlar dedi orada şu sahabelere. Ben dedi gusül abdesti çıkartacağım. Ne yapayım? Yaram da var. Yaram çok derindir. Dediler alacaksın gusül abdesti. Ya yapmayın, eylemeyin Ben yaram derindir. Dediler olmaz bu budur. Sahabe gusül abdesti aldı. Yarası iltihap etti. Bir saat sürmedi. Vefat etti. Allah rahmet eylesin. Bu haber Resulullah'a geldi. Resulullah burada noktayı koydu. Hatta şiddetle koydu. Karşı tarafı cehaletle suçladı. Siz bir soru cevap verirseniz. Bu cahilliktir. Cahilin de ilacı dedi sorudur. Anlatabildim mi? Noktayı koydu. Noktayı koyandan sonra hiç kimse iştahat edebilir mi? İşte kaide buradan istimbat edilmiş. Ne kaidesi? Şer'i kaide. Fıkhi kaide. La iştihada ma'annas. Nas olduğu yerde iştihad olmaz. Anlatabildim mi? Ondan sonra Resulullah'ın hayatından sonra Abu Bakır, Umar, Osman Ali. Bu zamanlarda sahabelerin imamları ortadadır. Bu zamanlarda ne oldu? Sahabeler e, ihtilaf ettiler. Bakıyorsun bir, her sahabe bir şey anlıyor hadisten ama bu ihtilafler an, yani bir tane çıkar diğer şey bizim dinimiz diğer şey oldu. E, her çeşit ağzında hayır öyle değil. Olması olmazlarımız var fıkıhta da. Biz diyoruz her zaman dört mezhep diyorlar birbirine terstir. Hayır kim diyorsa terstir cahildir. Dört mezhef %70-75 yerine, yerine göre 80 e, ana çizgidenlaşmışlar dört mezhefte. İhtilafımız %15-10-20'dir. Başka yoktur. İhtilaf dört mezhebin arasında bile. Böyle bariz ihtilaf yoktur. İhtilaf, caiz olan meselelerde ihtilaf var. Ha ondan sonra bu taassipçılar, ta, koy, koyu taassipçılar çıkmış bu mezheplere e, fenetiklik yapmışlar. Tabi o İslamiyet'te yoktur. Olar merdüttür. Ama o fanatikler için biz koskoz zaman mezhebi ümmet icma ettiği mezhebi iptal edebilir miyiz? Eylemeyiz. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra sahabeler laf ettiler. İşte e, diyor adam diyor der mesela önce ne vardır? Evet 4 mezhebtin orada İbni Abbas'ın mezhebi vardır. Abdullah İbni Mesud'un mezhebi vardır. Abdullah İbni Umar'ın mezhebi vardır. Vesaire sahabelerin mezhebi devam ediyordu. Biri Mekke'de başka fetva veriyordu. Biri Medine'de veriyordu. İbn-i e, Onun için dört, mezhebi, dört mezheb. Aslında bu dört mezheb bile mi? Hayır. Nereden getirdiler mezheplerini? İşte biri Abdullah i̇bn Mes'ud'un uzantısıdır. Biri Abu, Han e, şey, Abu Hanife'de Abdullah İbn-i Mes'ud'un uzantısıdır. İşte İrak'ta, Kufa'da Abdullah İbn-i mezheb kurdu. Kendi mezhebini yaydılar. Ama İslam'da dört mezheb yoktur. 24 var. 100 gülüm 4 var. Daha fazlası var. Ama o mezheblere Allah subhanahu teala hikmeti gereği e, e, muhafaza olunmadı telebeleri yoktu yazsın bu dört mezhebin telebeleri vardır Allah bunu da e, ümmeti için tehdir etmiş bu mezhepleri teslim etmiş ümmetini ümmetini e, e, İslam ümmetini bu dört mezhebe teslim ettiği için ehil gördüğü için bu dört mezhebe kabul ve baka yazdı yani kalıcılık yazdı telebeler teshir etti bu mezhepler için bu mezheplerin telebeleri ne yaptı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 o sahabenin uzantısıdır. Yani 300 sene önce diyenlerden ıı, soruları çok komik ve çok cahilcedir. Bundan önce mezheb vardı. Evet vardır. Meshebi vardır. Vardı. Her alemin, her imamın bir mezhebi vardır. mezhep nedir? Görüştür. İstimbat ediyor. Al sahabeler arasında mezhepler. İbni Ömer İbni diyor. İbni Abbas diyor. Resulullah Rabbini şey gününde gördü. Ee, İsrail Miracı'da Miracı'da gördü Hz. Hayşe diyor gördü Kim dese gördü yalan söylüyor Resulullah'ın dilinden Al işte mezheb a, ka, ka, İhtilaf Neden? Çünkü hadis Resulullah'ın hadisi bu, a, bu şeye görüş a, Noktayı koymadığı için bu görüş Şeyine imkan tanıyor Ondan dolayı arkadaşlar Mezheb dediğimiz Meselesi çok doğru ve çok güzel bir mezheptir. İşte ben bir arada söylemiştim. Allah levh-i mehfuzda mezhebi yazmıştır. Buna, bunu da alay ettiler. Neden alay ediyorlar? Yine bilmediklerinden dolayı. Yine bilmediklerinden dolayı. Bunlar dört diler. Dört hadisçi benim terimim var. Dört hadis maalci diler. Bunlar hep dört hadis okumuşlar, mal okumuşlar. Zannediyorlar İslam budur. Evet iyi niyetlidirler. Ama iyi niyet kurtarmıyor insanı.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 her şeyi Allah-u Teala levh mahfuzda yazmış şeytanın da amelini, çötlerin de ameli, evet yazmış ama bu yazı o yazıdan değil bu yazı ehli hakkın yazısıdır fark ediyor levh-i mahfuzda yazılmış Allah yazmış levh mahfuzda peygamberleri gelir et etba'ları gelir İşte bu dört mezheb o etba'larının altındadır ehli batıl yazısı altında değil şeytanın dedikçe biz savaş cennetten başlamış Hazret Adem'in yaratılışıyla başlamış İblis'ten Hazret Adem'in arasında yere inmişler devam etmiş. Eçisinin de kadarı yazılmış. Bak Hazret Adem'in zürriyetinin kadarı yazılmış, İblis'in zürriyetinin kadarı yazılmış. Eçisi ayrı ayrı yazılmıştır. E 4 mezhep hangisinin altındadır? Hazret Adem'in ve bütün peygamberlerin ve Resulullah sallallahu aleyhi ve kaderi altındadır. Neden? Şimdi biz eğer 4 mezhebi reddetsek ra aynen biz de Rafiziler gibi oluyoruz. Rafiziler ne yapıyorlar? Rafiziler bizimden en büyük cihatlerleri nedir? Rafiziler diyorlar, sahabeler Resulullah'tan sonra dört tane, üç tane, bazı rivayette yedi tane, bunların haricinde hepsi mürted doldular. Rasulullah'ın sözünü attılar, mürted doldular, çafile oldular, oldular. Ondan, ondan dolayı rivayetleri, rivayetlere alınmaz. E şimdi biz burada ne yapacağız? Yani bizim dinimizi elimizden aldılar.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 Cüclü ve en mesuliyet sorumluluk altına geçen kalptir. Onun için seçti birinci halaka yaptılar. Biz böyle inanın üzeri sünnet. Resulullah'ın sahabası olmasaydı bugün de dediğin elimize gelmezdir. İşte bak diğer fırkaları, onlardan da rafizi şialer, dinleri ay, bambaşka bir dindir. Bizim dinimizde hiç ilakası yoktur. Hiçbir şeyle ilakası yoktur. E Onlar ne? Onlar gibi oluyoruz biz. Dört meslebi inkar ediyoruz. Onlar da sahabenin inkar ettiler. Bize,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 İşte biz burada yine döneriz asla. Asıl nedir? Allah diyor Allah ve Resulü'ne dönün. Kime diyor? Kime diyor? Bütün is, insanoğluna diyor ama kimin vasıtasıyla döneceğiz? Diyor o nefer minel, minel lezine yastan bituna. Ayette geçtiği gibi bir nefer bir azınlık var istinbat eder kitab ve sünnetten. Oların görüşüne dönün. Eğer olardan ihtilaf ettiniz.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 Ha dört mezheb dördü de haktır. Hayır. Ana çizgiyle haktır içinde iştihadi meseleler var. İsabetli olsa bir ecri var. İki Ecri var. Bir isabet ecrü, bir iştihadi. Hatos bir ecrü var. Ama bazı meselelerde de çıkmış içlerinde alimler tam tersine şey yapmışlar. İştihadi yapmışlar. Onlar da merdüttür. Ama mezhepler ana çizgileriyle haktır. Haktır. Dört mezhep bizim bir terimimiz var asılda.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 İlmiyle desek doğru olur. Her yerde hazırdır, nazırdır. Buna, buna kimse iknaf etmez. Dört mezhep haktır. Ana çizgisiyle evet haktır. Dört mezhep haktır. Saygılıdır. Ümmet icma etmiş. Bizim elimizde delil var. Ümmet dalalat üzerine icma etmez. Ama diğer taraftan gelsek dört mezhep haktır. Yani Kur'an sünnet gibi haktır. Hayır. Bu da yanlıştır. Biz böyle anlatana... Böyle anlatırız öyle anlara bu şekilde anlatırız. Yani ifrat tefritten kaçarız. Ne olanın ifratına kapılınırız ne bunların tefritine. Doğru yol ehli sünnetin yoludur. Dört imamın yoludur. Alimlerimiz büyüklerimiz hep böyle tutmuşlar. Hiç ifrat tefite kaçmamışlar arkadaşlar. Bak bunlar hepsi bir gün önümüze çıkar Bize reddedenler hepsi Bunları toparlar kıy kıyiden köşeden Bu lafları yarın bir yüzümüz olsun hepsini yüzümüze uğrarlar bunu menzeme Olarak zıddımıza kullanırlar Çünkü bu, bu, bu söze kargalar Değil Her güler Neden çünkü mesnetsiz olan bir sözdür Bu olur mu ya dört mezhep Sen iptal et onun için arkadaşlar Mezhep tutmak şöyle Vaciptir bak mezhep tutmak Cahil insansın bilmiyor istinbat edemiyor avamdır bunun için ferzdir şarttır vaciptir çünkü mezhep tutmasa ne olur her ağzı gelen bir şey söyler bir cahil adam gitti hocadan sordu camide böyle dedi gitti diğer hocadan söyledi başka bir şeyler ne yapacak bu ortada kalacak ortada kalacağı başı boş olacağı pentez arasında biz ha, mahallede diyoruz bu çocuk serseridir niye serseridir laf dinlenmez, Kur'an'a uymaz adete urfa uymaz e şimdi biz de ne yapıyoruz? Bu insanları mezhepsiz bıraksak başıboş oluyor. Adet, ural, kural, alimlerin kuralına, urfuna uymuyorlar. Ne oluyor? Baş, i̇stediklerini. Haşa örnek söylenilir ama tartılılmaz. E, serseri insan ne yapıyor? İstediğini yapar. Sınır tanır mı tanımaz? E, bizim arkadaşlar da e, alimlerin kurallarını kaldırırken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 amel edebilirsin bir mahsulü yoktur. Bazen de mezhep insana haram olur. Nasıl haram olur? Nasıl haram olur meshep? Sen alimsin. Eliyetin var. Çor çörünü bir sevelinlerine bakmadan uyuyorsun. Bu da haram olur. Şimdi üç tane durum var. Birincisi meshebe uyumak vaciptir. Bugün de alalım örnek verelim. Bugün de avam insanlar Türkiye'de meshebe uymakları şarttır. Meshebe uymazsa ne olacak? Ama hangi mezhebe de uyuyacak? Toplum eğer hanefi ise hanefi. Şafii ise şafiye uyuyacaksın. Şafii mezhebini okuyacaksın. Ya bir şafiiden insan amel etsin. Bir hanefi ile amel etsin. Ama başı boşlukta neydir? Anazından kural tanır. Adet bilir. Urf bilir. İslam'ın adetlerinde urflarını mezheplerden al Mezhepleri öyle kara etmeyin arkadaşlar. Allah aşkına mezhepler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 İlim talebesisin Hanefi kal. Ama Hanefi mezhebi hangi mesele nassa muhalif ise, içtihat babında muhalefet etmişler. Yani rad var. Sen sorumlusun. O o mezhebi, o o mezhepte o meseleyi teyit edeceksin. Neye uyacaksın? Delilin rajihliğine uyacaksın. Bir de bir de bir parantez. Delilin rajihliği senin görüşüne gibi değil. Kusura bakma. Sen çünkü hale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 E bunun ortasını için bulmuş İmam Malik. İmam Malik ne diyor? Şey, Fatiha'yı İmam sesli okuyanda okuma. Sessiz okuyanda oku. Ha bunu hoş mu gördü böyle çıkarttı? Aklı böyle mantığa yürüttü ve hayır delilleriyle çıkarttı. O nasıl ellerinde delil var söylediler. Abu Hanife'nin elinde delil var. İmam Ahmed Malik'in elinde delil var. Şafii'nin elinde delil var. O da böyle delilden çıkarttı. Bunu da birçok alim tercih etti. Şimdi ben bunu tercih ettim Hanefi olarak. Ben kendimden tercih etmedim. Kendimden delillere bakmadım. Neden baktım buna delil, tercih ettim? İmam Malik bunu tercih ettiği için etti. Bunun bir mahsuru var mı? Hayır ben Hanefiyim ama İmam okumadıkta okuyorum. Bunun bir zararı yoktur. Tam tersi, sünneti isabete kalkıyor. Ama bazı meseleler var. Sün, mezhep yanlış yapmış. İştahat etmiş, yanlış yapmış. O meseleleri alimlerden alırım. Ondan sonra ne kaldı? Bir, bir mesele daha kaldı. Sen alim oldun.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 Bir meslebe okursun, o mezhepte alim olursun. Sonra diğer mesleklere ittihad edersin. Sonra senin iştihat hakkın doğar. Şimdi gelerin bunu tarihte örnege. Mesela alalım, selefilerin en büyük alimleri çeydir, çuaneler, öyneler, ibin Allah rahmet eylesin. İbin teymiye mutlaktır. Yani ibin teymen, Abu Hanifeden Ahmed'ten hiçbir farkı yoktur. Ben bir şey daha iddia ediyorum. i̇bn Teymiye Teymiye'le olardan daha muttalidir. Yani Abu Hanife'den daha muttalidir. Neye? Sünnetin kaynaklarını. Abu Hanife zamanında sünnet toparlanmamıştı. Ne olaşırdı o mezeme olayla iştahat ediyorlar. Ondan dolayı i̇bn Teymiye 700 senesinde yaşadığı için bütün sünnet elinin altındadır. Müştehid mutlakidir. Ama i̇bn Teymiye nasıl müştehid oldu? Önce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 Ama ana tizisiyle hembeli kaldı. Karşı taraf diyor delil nedir hocam? Delil abu Han ee, İbn Teymi Rahmetullah Aleyhi müştehid mutlak olduğu anda mezhep yazmadı. Müştehid mutlak olsaydı Abu Hanife'nin zamanı 3-4 imam zamanı gibi değildir. Yazma tedvin, çıtabı yazma bol olmuştur. O zaman telebeler de vardır. Mezhep yazmadı. Telebeleri de ondan sonra İbn Teymiye'nin mezhebini yazmadılar. Bir böyle mezhep kurmadılar İbn-i Teymiye için. Neden? Çünkü yeniden Amerika'yı keşfetmeye gerek yoktur. Fıkıh zaten dört mezhebin arasındadır. Ne kadar dolansan etsen yüzde beş çıkamazsın beş mezhebin arası. Beş mezhep ana çizgisiyle Şem İslam ehl-i sünnet şemsiyesidir. Ondan dolayı İbn-i Teymiye mezhep kurmadı. Ne yaptı? mezhebi törpüledi hanefi mezhebini törpüledi dört mezhebi de törpüledi olan da dört mezheplerinde işte tartışırken sultana getirdiler bu, uh, imam ibn teymiyeyi caddele ee, kendi mezheplerini bile delil getirdi burada mezhebiniz doğru yapmış burada hata yapmış tartışıyordu olarla adam müştehit mutlakıydı bütün şeriatı önünde böyle bir masadaki yemek gibi istediğinden alıyordu neden? Allah vergisidir bu ne Ahmet'in ne Mahmud'un elindedir bu bu Allah'ın vergisidir ona bu, bu müştehid mutlak imam ne yaptı iştihad etmedi mezhebin de inkar etmedi her çeşit bir İbn, İbn Teymiyel Hanbeli talebeleri vardır İbn Kayyım Hanbelidir, İbn-i Neceb Hanbelidir i̇bn Kesir Şafiidir i̇bn Kesir Şafiidir bunlar hepsi çimin talebesidir İbn-i talebesidir İbn-i Abdülhadi Hanbelidir hiç kimse demedi ben, ben, ben mezhebsizim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 Bir çocuğun elinden tutsan eğilir caddede yoksa başıboşuna bıraksın. E tabi elinden tutacağız. O mezhepte o çocuğun elinden tutuyor. O avamın elinden tutuyor. Ondan dolayı e, İbn-i Teymi'ye bir mezhep kurmadı. Bir de gelelim bir ki. Mesela kimden e, övünüyorsunuz? En büyük alimlerimiz kimdir bugün de Binbazdır i̇bn esemindir İsemin'dir. Bunlar miydi? Hayır hepsi ambelidir. Biraz ilminiz olsa i̇bn Baz'ın hayatından i̇bn bazdan da devamlı sorarlar. Hocam mezhebin nedir ben hanbeliyim derdi. bak cevaba bak Cevap alim cevabı Usulda, usulda ben hanbeliyim Furuatta diyor delile ittiba ederim Yani usulda Hanbeli cizgisin ana dizgisinde Hanbeliyim ama iştihadi meselelerde Hanbeli mezhebini muhalefet edebilirim Ben delile ittiba ederim Alimdir icazeti var adamın cihandır zamanında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 İbn-i getirdi bir metin Hanbeli metini telebelerine şerh etti anlattı ama muhalefet olan yerde de dedi Hanbeli mezhebi bu, bu meselede racih mercuh arasındadır bu daha racihtir bu meselede hata yapmış hepsini sünneti olarak deliliyle söyledi alimdir icazeti var ne yaptı? Ortaya çok büyük bir eser koydu. Kaç yüz tek şerh etti ee, Zadil e, şerhel mumteh Zadil mustanqı 16 cilte basılmış. Tam istediğimiz medreseyi ortaya koydu. Biz ne diyoruz arkadaşlar? Mezhebleri iptal etmek selefilik değil. Selefilik mezheblerin taassubunu iptal etmektir. Selefilik eğer mezhebleri iptal etme olsaydı aynen kendi dalı, mindığımız dalı kesiyoruz. Buna bize her çeşitler. Şey Olur mu ya? Biz kendi kendi birikimimizi kendi ııı e, e,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 zenginliğidir İşte bazı arkadaşlar diyorlar hocam sen her şeyi e, esneklik payı koyuyorsun ben koymuyorum Ben koy, ehl-i sünnet koyuyorum ehl-i sünnet dini esnek dindir bu esneklik olmasaydı çoktan kırılmıştı yok olmuştur biz 1400 senedir ve kadar da gideceğiz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 adamın üzerine hicret yıkamadılar hemen tekfir etmeniz yavaş yavaş boş aksi ederiz onu etmeliyiz e bu dataydan dolayı ehli sünnet 1400 senedir yer üzerinde en hakim olan mezheptir diğer mezhepler yoktur bakmayın İran'ın devrinden sonra İran biraz tüylendi o da e, kader Allah'ın bir kaderdi biz yittığımız için ehli batılı ortaya çıktı yoksa biz çalışsak onlar çıkar mıydı çıkmaz 1400 sene nasıl e, sıçanlar gibi yerin altında yaşıyordular Aynen öyle yaşamalar zorundadılar. Çünkü batıl bir mezheptir. Ondan dolayı biz biz ne yapacağız? Yerine göre yapacağız. Yerine göre de uyumayacağız. Mindığımız dalı da kesmeyeceğiz. 1400 sene nasıl gelmişse ilim kıyamata kadar da öyle gider. Bakmayın bunlar hiç kimse muvafakat olamaz. Hiç kimse başarılı olamaz. Mezhepleri tarihte hiç kimse ilga etmemiştir. Hiç kimse ilgi etmiyor. İlgi eden de anında yerinde kalmış bereketsiz davetiyle bitmiştir. Hiç kimse ilgi etmemiştir. Mezhepsiz davetiyle hiç kimse tutulmamıştır. de bir çit en halin çıkmış yerinde bitmiştir. Davati de tutulmamıştır. Bereketi de olmamıştır. Ama çor çoruna da biz mezheplere ta tabi demiyoruz. Biz hiç mezheplere uymak lazım? Bazı arkadaşlar gelip bizi suçluyorlar. Siz mezhepçılığa davet ediyorsunuz. Hayır.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 Ama mec yani bütün Şafiilerin kaynağını o yazmış fıkıhta. Ama mecmu kitabında muhezzebi şerh ederken Şafi'ye bile raddediyor, delili tercih ediyor. Ama mezhebinden çıkmıyor. E senin dediğin gibi de delili tercih ediyor. İşte gördün mü örnek? İbn-i Kudama ha? Mughni kitabında hembelidir ama hembeliye raddediyor. Vesaire bütün mezheplerde bunun gibi alimler var. Biz o alimlerin izinde gideriz. Ama mezhebimizi terk etmeriz. Çünkü mezhep olmadan, okula gitmeden nasıl sen alırsın? talırsın? Nerede alacaksın? Bir de ben mezhebi terk ettim. Tamam mezhep okutmuyorum. Ben medresem var. Arkadaşlar diyorum size gelin ben ümmet için alim yetiştireceğim. Siz mezhepsizler gelin bana bir kaynak verin. Hangi kitapları okutayım? Ha? Hiç kem küm yaparlar hiç ellerinde bir kitap yoktur. Çünkü mezhepsizlerin bir metni yoktur mezhep metin yazmış. Bir de ben olabilir otururum, ilmim de var. Bir metin yazarım. Fıkıhta bir metin yazdım. Ama benim yazdığım bir metinle Allah aşkına bin sene yazılmış. Bin, bin beş yüz, bin çüyüz, bin üç yüz, bin üç bin, dört bin alim gelmiş bu mezhebin üzerine. Bu mezhebi törpülemiş, düzeltmiş, eklemiş, şereh yapmış, e, arızalarını gidermiş O ile bir şerehin yazdığı aynı mı? Yapmayın eylemeyin. Bize gülerler. Onun için öyle bir şey söylüyorsunuz ki bizim imamlarımız söylememiş bunu. Selef imamları söylememiş bunu. Siz bunu nereden çıkarttınız Allah aşkına? Öyle bir şey olmaz. Bizim görevimiz 4400 sene ilim nasıl gelmiş böyle devam etmemiz lazım. Yoksa Allah kurusun biz de ehli bid'at gibi yok oluruz. Evet velhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil mürselin.